şeytanir Racim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainu ve ve billahi min ve min Men ve men yudlil Ve la illallah la ve eşhedü abduhu ve resulüh <gülüyor> Emma ba'd ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Umuuri muhtefaatu ha ve külle muhtesetin bir daha ve külle bir atın ve kulle, kulle, kulle dalin hadis usulü ikinci dersimizde önemli hadis terimleriyle başlayacağız inşallah. daha sonra nebi Alileyhi Vesselam devrinde hadisin durumu konuuna gireceğiz herhangi bir hadisi inceleyecek olursak onun ilk bakışta iki kısımdan meydana geldiğini görürüz. Birincisi senet, ikincisi metin. Bunları ayrı ayrı inceleyelim şimdi. Senet sözlükte dayanılacak şey, sağlamlık, kuvvetli söz anlamlarına gelir. Bir hadis terimi olarak, ıstilahi manası olarak yani senet, Hadisin ilk kaynağına ulaşıncaya kadar takip ettiği yolu haber vermektir. Yani Raviler zinciri. Bu aynı zamanda hadisi nakledenlerin sırayla isimleridir. Mesela bir sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den A isimli sahabi duymuş. B'ye nakletmiş, B'ye de C isimli şahsa ulaştırmış, C ise D'ye aktarmış. Böylece A, B, C, D adlı kimseler hadisin senedi. Senedini teşkil ederler. Senede tarik yani yol anlamında tarik tarz ve yön anlamında vecih de denilir. Tarik'in çoğulu turuk. Rüye bir turuqihi mesela tarikleriyle rivayet etti, rivayet yollarıyla rivayet etti. Bir vücuh. Vücuh da vecih kelimesinin çoğulu. Vecih e, yüz demek. E, burada yön tarz bu anlamlara gelir. Mesela şu vecihle, şu yolla rivayet etti. Bu anlamlarda kullanılır. Hadisçiler bir hadisi çeşitli senetlerle nakledebilirler. Aynı hadisi. Bu senetler sağlamlık bakımından eşit olmayabilir. Bu hususu belirtmek için hadisçilerin sık sık bu hadis şu senetle sahihtir. Bu tarikle illetlidir. Kusurludur. Şu vecihten şöyledir gibi ifadeler kullandıkları görülür. Bir hadisin doğruluğu, sahihliği yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan işitildiği şekilde nakledilmiş olduğu ilk olarak senedinden anlaşılır. Yani önce senedine bakılır. Eğer senedi teşkil eden kimseler dürüst, gerekli şartları taşıyan ve her bakımdan güvenilir kimseler ise hadis başka kusuru yoksa sahih, sağlam ve doğru kabul edilir. Bu bakımdan hadisin senedi çok önemlidir. Metne gelecek olursak metin kelimesi. Sözlükte sağlam yer, yükseklik bu anlamlara gelir. Bir hadisin metin kısmı onun ifadeleri, sözlü ifadeleri yani bir manaya gelen, anlam ifade eden bir konuyu bize aktaran sözleridir. Bu hadis tarifine eklenirse, dünkü dersimizdeki hadis tarifine eklenirse Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ya sözüdür ya ona ait bir fiilidir. ...bir olayı, bir hali veya vasfı anlatan ifadeleridir. Yani senetten yukarı kısmı metin oluyor. İsnat ve çeşitlerine gelince... ...isnat lugat de, yani senedin çoğulu demek... ...dayandırmak, desteklemek, dayanak yapmak anlamlarına gelir. Mesela halk arasında ne deriz? İşte şu suçu falancaya isnat etti. Yani ona dayandırdı, ona nispet etti. Bu manalara gelir. Terim olarak, ıslah olarak bir hadisi nakleden ravi dediğimiz kimselerin isimlerini bazı lafızlar yani hadis il has sözler kullanarak e, sıralamak. Bir hadisi başkasına nakleden onu kimden aldığını veya kimden duymuş olduğunu, aldığı kimsenin kimden duyduğunu bazı lafızlar kullanarak muhakkak belirtir. Böylece hadisin ilk kaynağı olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşıncaya kadar kesiksiz bir nakil zinciri kurulur. İşte bu nakil zinciri kurma işlemine isnat adı verilir. İsnat zinciri kesilir veya bir yerinde kopukluk olursa hadis zayıf ve kusurlu sayılır. İsnat hadiste olduğu gibi tarihi, edebi bilgilerin naklinde de geniş ölçüde kullanılmıştır. Hatta isnat kullanmayı dinden sayanlar ee, mesela tabiinden, sahabeden bu ifadeyi kullananlar olmuştur. İsnat dindendir. Dininizi kimden aldığınızda dikkat edin. Onlar bu sözleriyle raviler zincirini kastederler Yani Allah Resulü'nün bir sözü bizim için dindir. Onu kimden aldığınızda dikkat edin. İsnat'ta en çok kullanılan lafızlar şunlar. Haddesena bize tahdis etti. Bize hadis olarak rivayet etti anlamına gelir. Haddesena. Embeena Akberana, bunların ikisi de bize haber verdi anlamına gelir. Nebe kelimesi haber anlamındadır. Nebi, haberci, haber veren anlamındadır. Nebi, peygamber dediğimiz Nebi kelimesi bu manada. Mbeana, bize haber verdi. Nebi ni, bana haber ver. Yani Nebe kökünden geliyor, haber vermek kökünden. Akberana da yine haber kökünden. Bu üç terim yani haddesena, embeena ve ahberena haddeseni, emBeni ve ahbereni gibi tekil zamirlerle de kullanılır. Haddesena dendiği zaman bize tahsis etti. Mesela ben size bir hadis naklettiğim zaman e, sizlerden biri haddesena demek zorundadır. Çünkü ben çoğul bir cemaate bunu rivayet etmişim. Ama mesela Gülhan özel bir derse gelmiş bana. Ben ona tek rivayet etmişim. O zaman haddeseni veya mbeni veya ahbereni gibi... Tekir. Bana haber verdi. Bana rivayet etti diye nakleder. Haddesena diyorsa embeena, akberana gibi çoğul ifade kullanıyorsa bir cemaat içerisinde rivayet edilmiş demektir. Kale söyledi. tu duydum, işittim. Bu anlamlara gelir. Enne bu da ki anlamına gelen. Mesela enne qale dedi ki böyle bir edat bu bütün bunların misallerini görelim bize Ebu Yeman hadis olarak söyledi hadde sana Ebu Yeman qale ahberena Şuaybun Kale. qale e, hattasena Ebu Zinad anil A'rac an Ebi Hurayra te radiyallahu an enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal. Yani bize Ebu yaman hadis olarak rivayet etti. Bakın Hadde Sena bize rivayet etti. Dedi ki gale. Bize Şuayb haber verdi. Akbarana. Akbarana Şuayb. Şuayb dedi ki bize Ebu Zinat hadis olarak nakletti. Hadde Sena ifadesini kullanıyor yine. Ağreç'den. Anil Ağreç. Ağreç'te An Ebu Hurereh. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'den. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal diyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Hiçbiriniz ben ona babasından da çocuklarından da daha sevgili olmadıkça tam bir şekilde iman etmiş olmazsınız. Bunu Bukhari rivayet eder. Bu hadiste Ebu Yeman, Şuayb, Ebu Zinat, Arec ve Ebu Hureyre ile senet. Hadisin senet kısmı. Vellezi'den itibaren sonuna kadar olan metin. Yani eee Arapça metninde nefsî biyedihi lâ diye devam eden kısım hadisin metni. Hadisi eserinde yazan Buhari'nin Ravilerini hadisin ilk kaynağı olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kadar haddesena, gale Akberana, an ve enne ile sıralaması ise isnattır. Buna isnat diyoruz. Diğer bir örnek. Haddeseni harmele tübni yahya, harmele tübni yahya, embeena ibnu vehbin gale akberani, yunus, an ibni Şihabın An Ebi Seleme'ten Abdurrahman, An Ebi Hurayrete, An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal. Men kane yu'minu VE vel yevmil ahir felyekul hayran evli yasmut. Ve men kane yu'minu billahi vel yevmil ahiri felyuqrim carihu ve men Ve men kane yu'minu billahi vel yevmil ahiri felyuqrim Bana Harmele bin Yahya hadis olarak söyledi. Bak burada haddeseni, bana rivayet etti. Az önceki haddeseni idi, bize rivayet etti. Burada haddeseni diyor. Harmele dedi ki, bize İbni Vehb haber verdi. Bakın burada akbarana, bir cemaate rivayet etmiş. Embeena, estağfurullah, embeena diyor. Bize haber verdi. Dedi ki, bana Yunus haber verdi. Burada ne diyor? Akbarani, bana haber verdi. O İbni Şihab'dan, İbn-i Ebu Seleme bin Abdirrahman'dan, Ebu Seleme bin Abdirrahman Ebu Hörere'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet etmişlerdir. Buraya kadar olan kısım senet. Bu hadisi kitabında rivayet eden Müslim, Kitabı ül İmam Babı'nda rivayet ediyor bunu. Bu isnadı zikretmesine, bu senedi zikretmesine isnat deniliyor. Bu raviler yoluyla e, eda sigalar olan haddeseni, akbarana, embeena gibi ifadeleri kullanarak Ravileri saymasına isnat deniliyor. Müslim bu isnad ile rivayet etti. Kimden ne haber-i hasen Şimdi metin kısmı. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse konuşurken hayrı söylesin, yoksa sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse misafirine ikramla bulunsun. Bu hadiste dediğimiz gibi Harmele bin Yahya, İbnu Vehib, Yunus, İbnu Şihab, Ebu Seleme bin Abdurrahman ve Ebu Hureyre senet kısmı. Menkane diye başlayan kısım sonuna kadar hadisin metni oluyor. Müslimin de bu senedi bu edasılarıyla rivayet etmesine isnat diyoruz. İsnat çeşitleri ravi sayısının azlığı veya çokluğuna göre iki kısma ayrılır. İsnat çeşitleri iki kısma ayrılır. Ali isnat, nazil isnat. Ali isnat şu. Hadisi rivayet eden ravi ile Nebi ile Esat ve arasındaki ravi sayısı en az olan isnatlara ali isnat denilir. Ama biz burada isnat derken şuna dikkat edeceğiz. İsnat muttasıl olacak, kopuluk olmayacak. Yani en az ravi yoluyla ve muttasıl bir isnat ile Peygamber Esat ve Sem'a ulaşanına ali isnat deniliyor. Ali yüksek demek. Mesela en ali isnatlar en sahih ali isnatlar. Nafi i̇bn Ömer'de, i̇bn Ömer Nebiyal Esatü Vesselam'dan Bak üç tane rahi var. Malik Nafi'den, Nafi i̇bn Ömer'de, Ömer'den, i̇bn Ömer Peygamber Esatü Bu ali bir isnat. Ama beş tane rahi düşünün. Mesela şurada gördüğümüz gibi ne diyor? Ee, Harmele bin Yahya, İbn-i o Yunus'tan, o İbn-i o e, Ebu Seleme'den, o Ebu Hürer'den. Bak bir, iki, üç, dört, beş, altı tane rahi zikrediyor değil mi? Bu isnat nazildir şeye nazara. Diğeri çünkü daha Ali daha kısa senet, daha az ravi zikrediliyor. Ravi sayısı ne kadar az olursa peygambere yakınlıkta o kadar fazla olur. Bu bakımdan İslam alimleri Ali isnatlara çok değer vermişlerdir. Meşhur hadis alimlerinden İmam Malik'in en Ali isnadı ikili isnattır ki buna sünai isnat denilir. Sünai pertekse ile bu isnatta peygamber ile İmam Malik arasında bir tabi, bir de sahabi vardır. Az önce verdiğimiz örnek. Nafi ve İbn Ömer. Bu durumda isnat İmam Malik, tabi yani Nafi, İbn Ömer'in azatlık kölesidir Nafi. Sahabi yani İbn Ömer ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. en ali isnadı ise üçlüdür ve adına sulasi isnat denilir. Üçlü isnat. Buhari sayesinde peygamberle arasında sahabi Tabi ve tebeyt tabiinden biri olan sülasi isnatla 22 hadis rivayet etmiştir. Yani Bukhar'ın en âli isnatları 22 tanedir. Üçlü Arada Bukhar'dan sonra 3 tane ravi var. Anladınız değil mi bunu? Ravi sayısı az. Nazil isnat âli isnatın zıttıdır. Bir isnatta peygambere ulaşıncaya kadar normalden çok sayıda ravi olursa böyle isnada nazil isnat denir. İsnadın nazil oluşu her devirde birden fazla ravi oluş, olması sebebiyledir. Mesela bir isnatta tabi, hadisi sabiden değil de başka bir tabinden rivayet etmişse, bakın tabiin başka bir tabinden rivayet ediyor. Direkt sahabeden değil. Böyle e, hadis sahabeden değil tabiinden rivayet etmişse, bu nesilden bir kişiyi alması gerekirken iki kişiyi aldığı için, İsnat Ali değil nazil olmuş olur. Yani aynı tabakadan iki tane ravi var. Bu verdiğimiz ikinci misalde Bukhari ile Peygamber aleyhisselatü vesselam arasında Ali isnatta üç ravi olduğunu söylemiştik. Bu sayı beş altı olursa isnat nazil olur. Nitekim Bukhari sayinde, Nebi aleyhisselatü vesselama ulaşıncaya kadar dokuz ravi ihtiva eden isnatlar da vardır. Ama sayı olmasının engel değil bakın bu. Buhari ile peygamber arasında 9 tane ravi zikretmiş mesela. Bu türde isnatları var. Isnatın ali ve nazil olduğunu daha iyi anlayabilmek için bir misal. Buhari sayında şöyle rivayet ediyor. Bana Muhammed bin Selam hadis olarak nakletti. Yani haddeseni. Bize El-Fezari Hümeyt'ten naklederek haber verdi dedi. Hümeyt de Enes bin Malik'ten şöyle dediğini nakletmiştir. Enes bin Malik'in halası El-Rubeyyi Ensardan bir cariyenin dişini kırdı. Kısas yapılmasını isteyen bir topluk peygamber sallallahu aleyhi ve geldiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam kısas emretti. Enes'in amcası Enes binen Nadr, hayır ey Allah'ın Resulü, vallahi onun dişi kırılmasa dedi. Bunun üzerine peygamberimiz şunları söyledi. Ya Enes, kısas Allah'ın farz kıldığı bir hükümdür. Aynı hadisi, bakın aynı hadisi, Müslim. Biraz farklı ifadeler şöyle rivayet ediyor. Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe hadis olarak nakletti. Bize Affan bin Müslim tahdis etti. Bize Hammat tahdis etti. Enes'den naklen bize sabit haber verdi. Sabit el bünani tabi. Er-Rubeyyinin kız kardeşi Ümmü Harise birisini yaraladı. Peygamber'e şikayete geldi der. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, kısası eda ediniz, kısası eda ediniz dedi. Bunun üzerine Ümmer Rubeyi rubeyyi Allah'ın Resulü, Filanca kadından kısas istenir mi? Vallahi ondan kısas alınmaz deyince Allah Resulü şöyle buyurdu. Subhanallah. ya Rubeyi, Kısas Allah'ın farz bir hükmüdür. Bakın metinde ufak fark var. İsnatta da farklar biraz. Birbirine benzer iki rivayeti hemen hemen aynı asırda yaşamış bulunan iki meşhur hadisçiden. Bukhari, Muhammed bin Selam, El Fezari, Hümeyt, Enes bin Malik gibi dörtlü bir isnatla. Müslim ise Ebu Bekir bin Ebi Şeybe, Affan bin Müslim, Hammad, Sabit, Enes bin Malik'ten oluşan beşli isnatla rivayet etmişlerdir. Burada Bukhari'nin isnadı daha âli. Yani bu Müslim'in isnadına nazaran Ali Müslim'in ki burada nazil olmuş oluyor. Bir de Müslim'in Ali isnadını görelim. Bize Şeyban bin Ferruh tahdis etti dedi ki, bize Cerir bin Hazım tahdis etti bize katade tahdis etti dedi ki Enes bin Malik'e peygamberin saçları nasıldı diye sordum. Enes onun saçları ne kısa ve kıvırcık ne de iki kulağı arasını ve boynuna sarıl verilmiş uzunlukta değildi. İkisinin arasında mutedil bir saç idi dedi. Müslim bunu fazail babında rivayet ediyor. Aynı hadisi bakın Buhari şöyle rivayet ediyor. Bize Amr bin Ali tahdis etti dedi ki bize Vehip bin Cerir tahdis edip bana Babam hadis olarak nakletti. Kata nakledildiğine göre şöyle demiştir. Enes bin Malik radıyallahu anhe Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın saçlarını sordu. Dedi ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın saçları ne kısa ve kıvırcık ne de iki kulağı arasına ve boynuna sarkık uzun olmayıp ikisinin arası mutelil bir saç dedi. Evet Bukhari bunu kitab Libas babında giyim babında rivayet ediyor yani. Görülüyor ki aynı hadisi Müslim peygamberle arasında Şeyban, Cerir, Katade ve Enes gibi dört raviden oluşan bir isnatta rivayet etmiş. Bukhari ise Amr bin Ali, ve bin Cerir, Cerir, Katade ve Enes olmak üzere beş ravi olduğu halde rivayet etmiştir. Her ikisinin isnadında Cerir, Katade, Enes aynıdır. Ondan sonrakilerde Müslim'in bir Buhari'nin iki ravisi olduğu için Müslim'in isnadı Buhari'nin isnadına nispetle daha alidir. Daha kısadır yani. Ali isnat nazil isnattan daha değerli. Mesela, e, nazil isnatlı bir hadis ali isnatlı olana, yani aynı hadisi e, rivayet eden ravilerden bahsediyoruz. Ali isnatlı olana muhalif bir ziyade getirirse, aykırı bir ziyade getirirse ali isnatlı olan tercih edilir. O daha kıymetlidir. Çünkü daha kısa yoldan peygambere ulaştırmıştır. Çünkü ravi sayısı arttıkça yanılma ihtimali artar. O sebeple. Rivayet ve rivayet metotlarına gelelim. Bir sözü veya olayı işittiği, gördüğü şekilde başka birisine nakletmeye rivayet denir. Bir sözü veya olayı işittiği veya gördüğü şekilde başka birisine nakletmeye rivayet denir. Aynı terim birisinden bilgisini aynı şekilde almaya da denir. Mesela filanca filancadan şöyle rivayet etmiştir denildiği zaman filanca filancadan bütün naklettiklerini aynen almıştır manası anlaşılır. Hadislerin zamanımıza kadar ulaşması rivayet yoluyla olmuştur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünü işten veya bir hareketini gören sahabe onu tabiine nakletmiş. Tabi'in tebeut tabi'in denilen nesle aktarmış. Hal böyle devam et nesilden nesile geçerek yazılı metinlerle tespit edilmiştir. Yazılı metinler bile çeşitli usullerle rivayet edilmiştir. Böylece hadisler peygamberden nakledildiği şekilde kitaplara geçerek zamanımıza kadar gelmiştir. Bu nesilden nesile kişiden kişiye aktarma işine rivayet denilmektedir. Şimdi bu rivayet metotlarını görelim. Bunlar da e, bilinmesi gereken önemli konular. Hadis rivayetine tahammülül ilim yani ilmi yüklenmekle denilmiştir. Birçok metotları vardır. Belli başlıları şöyle. Birincisi sema. Yani ne demek? Sema işitmek. Semitu işittim. Sema işitmek. Hadis bizzat nakleden ve adına şeyh denilen kimsenin ağzından dinlenir. Şeyh naklettiği hadisleri ya ezberden okur ya da kitap gibi yazılı bir metinden nakleder. Şeyh derken tasavvuf şeyhi değil tabi. E, hadis alınan kimse şeyh denir. Evet ya kitaptan yazılı metinden veyahut ezberinden nakleder. Hadis talebesi bu hadisi ya yazar ya da ezberler. Veya hem yazar hem de ezberler. Sema usulü hadis rivayet metotlarının en sağlamı sayılır. Çünkü bu metotla şeyh ile talebesi karşı karşıya gelmiş olmakta hadisler doğrudan doğruya talebeye intikal etmektedir. Bu yolla hadis rivayet edenler haddeseni, haddesena, semitu, akbarana, embeena gibi sözler kullanırlar. Eğer bir rivayet sema yoluyla yapılmışsa yani en sağlam yolla yapılmışsa bu ifadeler kullanılır. Haddeseni veya haddesena. Enbe'eni veya enbe'ena. Akbereni veya akbarana. Semi'tu. işittim Semi'tu. Dinledim. Bunun gibi lafızlarla kullanılmışsa demek ki en sağlam yolla rivayet edilmiş demektir. İkinci metot, rivayet metodu arz veya kıraat. Yani sunma, arz ve kıraat okuma. Talebe ya ezberden ya da şeyhe ait yazılı bir metinden hadisleri okur. Diyelim... Misal veriyorum. Siz benden beş tane hadis yazdınız. Veya ezberledin. Geliyorsun bana bu hadisleri ezberlediğin şekilde naklediyorsun. Doğru ezberlemiş miyim diye. Buna arz deniliyor. Ezberden yapılanı arz deniliyor. Yazdığın notlardan okuyorsan bana buna da kıraat yoluyla rivayet deniliyor. Sen bana okuyorsun ben kontrol ediyorum onu. Doğru yazmış mısın? Doğru ezberlemiş misin? yani şeyhin onayından geçmiş oluyor. Hadis ravisinin onayından geçmiş oluyor. Şeyh dinler. Yanlışı varsa düzeltir. Şeyhe hadisleri sunma işi tamam olunca rivayette bitmiş olur. Kıraat yoluyla hadis rivayet edenler, "Karaatu ala fulanın." Yani falancıya okudum. sena fulan kıraaten aleyh." Bize falan kendisine okunmak suretiyle tahdis ettiği gibi ifadeler kullanırlar. Yani sana fulan kıraatun aleyh dendiği zaman o bize rivayet etti. Biz de ona yazarak okuduk. Yani onayından geçti tekrar, kontrolünden geçti demektir bu. İkinci metot anlaşıldı değil mi? Birinci metot neydi? İşitme. Birinci metot işitmeydi. İkincisi arz veya kıraat. Üçüncüsü icazet. Yani izin. Talebenin şeyhten bizzat görüşerek hadis alması imkansız olduğu zaman şeyhin bildiği hadisleri rivayet etmeye izin vermesidir. Bu metot sema veya kıraat yoluyla hadis rivayeti mümkün olmazsa kullanılır. Yani eskiden bu daha zormuş. Düşünün şimdi uzak diyarlarda insanlar sema arz etme imkanı yok. İşitme ve arz etme imkanı yok. Bu o zaman icazet yoluna başvurur. Mesela talebe bir şehirde, şeyh başka bir şehirde olur. Talebe o şeyhin hadislerini başka birinden yazmıştır. Misal sizler Almanya'ya gideceksiniz yani bir gün. Almanya'ya gittiğinizde Almanya'da başka bir kardeşiniz. Ee, benim rivayet ettiğim hadisleri sizden alacak. Tamam mı? Ee, ben buradan sizin vasitanızla ona icazet gönderiyorum. Yani Almanya'dan Ahmet adlı şahıs işte Osman veya Gülhan yoluyla benden ulaşan şu hadisleri rivayet edebilir. Böyle izin veriyorum. İcazet bu şekilde oluyor. Sizden direkt yazdığı zaman onlar rivayet yetkisi yoktur. Yani siz şeyh olmadığınız için o açıdan izni yok. İzin ister bir şekilde haber yoluyla olur bu. Eee Talebe o şeyhin hadislerini başka birinden yazmıştır. Ancak yazdığı kişinin o hadisleri rivayet etme yetkisi yoktur. Bu durumda şeyhden izin istenir. İzin verilirse hadisler rivayet edilmiş olur. Mesela sirkatül hadis deniliyor buna. Saraka fiili kullanılır. Kitaplarda görürsünüz. Bir ravi eleştirirken saraka hadis çalardı der. Bu izinsiz rivayet hastedir bunda. Mesela senin rivayet ettiğin hadisi. O rivayet ediyor, benden aldığın rivayeti. O benden işitmeden alır ki. Buna hadis hırsızlığı deniliyor. Öyle bir ravi izinsiz rivayet ettiği için rivayetine itibar edilmiyor. Düşünüyor musunuz? Yani hadis rivayeti böyle basit bir şey değil, ciddi bir şey. Ee, i̇zin vermiş hadis rivayet edilmiş olur, icazet diyorlar. Hadis rivayet edenler nasıl ifadeler kullanırlar bakın? En çok şöyle kullanırlar: Haddesena fulan icazeten. Bize icazet yoluyla falanca tahsis etti. Evet. Bu icazet yolu da anlaşılmış oldu. Değil mi? Maşallah problem yok. Dördüncü metot munavele elden verme. Parantez içinde elden verme yazın. Munavele elden verme. Şeyhin kitabını veya hadislerinin yazılı olduğu bir metni talebeye vermesidir. Kendi yazmış olduğu Defteri, hadis defterini talebeye vermesidir. Bu verme işi bazen icazetle birlikte olur. Bazen de olmaz. Yani ben size bir defter verdiğimi düşünün. Hadis yazılı, kendi rivayetlerim olan bir defteri. Size veriyorum. İcazet verirsem o defterden rivayette bulunabilirsiniz. Vermezsem, icazet vermezsem o sadece sizin okumanız içindir. Başkasına rivayet edemezsiniz. Şey, hadislerin yazılı olduğu metni talebeye verirken o metinde yazılı olan hadisleri rivayet etmesi için izni de beraber verir veya vermeyebilir. Bu metotla hadis rivayet edenler rivayet izinleri varsa icazetteki ifadeyi kullandıkları gibi yani icazeten diyebilirler yine münavele metodunda da. sana fulan münaveleten bize münavele yoluyla yani erdem verme yoluyla falan tahdis etti gibi ifadeler kullanırlar. Beşinci metot, mükatebe. Ne demek? Ketebe kökünden geliyor. Ne olabilir? Yazışma, mükatebe, yazışma. Parantez içinde yazışma yazın, mükatebe. Şeyhin talebi, hadislerin bir kısmını yazıp göndermesidir. Mektupla, bir haberciyle mektupla göndermesidir. Bu metotta icazete bağlı olabildiği gibi bağlı olmayabilir de, yani icazet verilebilir de verimiyebilir de. Bu metotla hadis naklederken daha çok ketebe ile fulan bana falanca yazdı deyimi kullanılır. Bu da e, icazet ve münaveleye benzer bir metot, o yüzden fazla detayı yok. Altıncı metot ilam bildirme. İlam bildirme. Şeyhin elinde bulunan bir kitabı veya hadis yazılı metni talebeye göstererek bu benim falandan rivayetimdir demesidir. Bu usulde şeyhin yazılı metni rivayete izin verip vermemesi söz konusu değildir. Mesela ben diyorum ki şu kitabı ben Ahmetoğlu Mehmet'ten rivayet ettim diyorum. Kitabı rivayet etmişim. Ama sizle, siz kitabın içindekleri biliyor musunuz? Yok. Bilmiyorsunuz. Dolayısıyla burada icazet olup olmaması çok enteresat etmiyor sizleri. Neden? Rivayet edemezsiniz zaten. İzniniz olsa da rivayet edemezsiniz. Çünkü ben kitabı size vermemişim. Sadece duyurmuşum. Mesela ben Ahmetoğlu Mehmet'ten hadis aldım. Bu kitabı aldım. Rivayet ettim. Ondan icazetim var diye duyurmuşum. Bu sadece belki e, ravinin diğer bir raviden işitmesi sabit midir? Bunun tespitinde yarar. Yoksa rivayet olarak yaramaz. Yedincisi vasiye. Yani vasiyet. Şeyhin uzunca bir yolculuğa çıkarken veya ölümünün yaklaştığını anlayınca kitabını bir kimseye vasiyet etmesidir. Bu şekilde vasiyet edilen kitaptaki hadislerin rivayet edilmesini İslam <gülüyor> alimleri çoğunlukla caiz görmezler. Yani muadiller böyle bir rivayete sahih olarak, sahih bir rivayet olarak itibar etmemişlerdir. Mesela şey vefat edecek veya bir yolculuğa gidecek vasiyet ediyor. Şu kitaplar benim şeyimdir, e, sizlere vasiyetimdir diyor. Benim rivayetim. Bunlar sizin olsun. Ha siz onlardan mesela alırsınız, okursunuz, faydalanırsınız ama rivayet etme izniniz yok. Vasiyet ediyor da... ...iznin verse bile... ...yani vasiyet bir izin dahi olsa bile... ...o e, rivayet olarak itibar edilmiyor ona. Sahihlik değeri yok. Vasiyet edilen kitaplar... ...vasiyet edilen rivayetler. Rivayet değeri yok. Anlatabildim mi? Rivayet olarak... ...bir değeri yok. İsnat, böyle bir anlamı yok bunun. Onun mutlaka... ...dinlenmiş olması kıraat edilmiş olması hoca tarafından o rivayetlerin aktarılarak arız yoluyla, icazet yoluyla, buna benzer yollarla isnadın ulaşması gerekir. Mesela günümüzde tutup da insanlar sahi Buhari alsa eline, sahi müslim alsa eline işte ben Buhari Müslim ravisim diyebilir mi? Diyemezler. Ravi olamazlar böyle. Illaki hadis rivayet ısluplarına göre bunun bir hocadan alınması lazım. Şimdi Bizim metodumuz, yani bizim hadis kitaplarını okuma metodumuz işte bu sekizinci usul. Vicade deniliyor buna. Vicade, bulmak. Vicade, V harfiyle. Van'ın V'si. Vicade, vecede, vecde gelmek. Bulmak kökünden. Vicade, bulmak. Bir kimsenin hadisi, karşılaştın karşılaşmasın, başka birine ait hadis kitabını bulması veya elde etmesidir. Bu metotla hadis nakletmek şeyhe, şeyhle talebesi arasında irtibat bulunmadığı için makbul sayılmamıştır. Vicade yoluyla hadis naklinde veceddu bihatti fulan falanın el yazısıyla buldum ibaresi kullanılır. Mesela e, araştırıyorsun el yazma eserleri, el yazma kütüphanelerini. Orada diyelim e, misal veriyorum Zehebi'nin bir kitabını buldunuz kendi el yazısıyla. O kitabı buldunuz diye, onun kendi defterlerini buldunuz diye onu rivayet etme izni yoktur. Rivayet yerini bulmuş olmuyor yani. Çünkü sen Zehebi'yi görmedin. Rivayet olarak itibar edilmiyor ona da. Ama günümüzde bu eserlerin mesela tahkik, e, transkript edisyon buna benzer çalışmalar yapılıyor bu tür kitaplar üzerinde. Tahkik araştırmaları. Bir kitabın müellifine nispetini biz böylece, mesela günümüzdeki Zehebi'ye ait veya Bukhari'ye ait bu kitaplar o zaman niye onlara nispet ediyoruz? Niye okuyoruz denilebilir. Burada böyle bir soru akla gelebilir. Bu şöyle oluyor. Bir kitabı bulduğun zaman o dönemde ya Zehebi'nin bir ifadesiyle bunu araştırıyorsun. Mesela biz bir kitap tercüme ettiğimiz zaman eğer hat yazısı olarak tespit etmişsek bunu araştırıyoruz. Ha hat olarak buldum bu kitap ona aittir Doğrudan böyle bir yayınlama yok. Söz konusu değil. Tahkik edilmesi gerekiyor. O kitap o müellife ait mi? Yazı mesela hatta alan kim? Onun talebesi mi? Bunların hepsi ayrı ayrı araştırılır. Başka nüshaları araştırılır. Başka bir nüsa bulunursa mesela o kuvvetleniyor, sabit oluyor. O müellife ait olduğu. Mesela bir öğrencisi yazmıştır aynı kitabı ondan. O zaman müellife nispeti sabit oluyor. Veya e, kitap fihristine dair... E, Fihristler yazan alimler olmuş. i̇bn Hacer'in fihristi var mesela. Şu i̇bn Nedim'in fihristi var. Sıddık Hasan Kanunci'nin Ebcedül Ulum diye bir kitabı var. Bu kitaplar e, şu müellife ait şu kitap vardır diyerek o kitapların o müellife ait olduğunu gösterir. Bu da yetmiyor bazen. Mesela e, ben şeyi çıkardığım zaman Abdülmelik bin Habibe Sülemin'in e, Kadınların Edepleri size de muhtasarını verdim. O kitap e, tercüme ederken e, onun muhakkiki kendisi araştırmış. Bunun yanında ben de araştırdım. O kitaptan rivayette bulunulduğunu araştırıyorum. Mesela onun döneminde ondan ilim almış öğrencilerden. Mesela Abdülmelik bin Habib şu kitabından bize rivayet etti. Veya onun şu kitabından böyle naklettik diyerek o nakilleri buluyoruz ki e, kitabın sahibine nispeti sağlam olsun. Hadis eserlerinde bu kesinlikle titizlikle üzerinde durulan bir meseledir. Ama tasavvıçların kitaplarında böyle bir şey yok. Mesela bir günyet Talibin'i, ben onun üzerinde çalıştım, günyet Talibin üzerinde. Abdülkadir Geylani'ye eser olarak, tam kitap olarak nispeti mümkün değil. Ama Abdülkadir Geylani'nin Günyet-ü Talibin diye bir kitabı var. Böyle yazdığı biliniyor. Ama kitabın içeriği tamamen ona mı ait, eklemeler yapılmış mı, çıkarmalar yapılmış mı? Bura net değil. Bu sebeple günyet Talibin'de şu ifade geçiyor, bu Abdülkadir Geylani'ye aittir diye... Diyemiyoruz. Ama biz şunu diyoruz. Abdülkadir Geylani Selefin akidesindeydi. Gunyat-ı Talibinde böyle diyor diyoruz. Bunu neden söylüyoruz o halde? Şundan dolayı Abdülkadir Geylani'ye ait olduğu tespit edilen onun sohbet meclislerinde kayıt altına alınan konuşmaları var. Onun bu akidede olduğu sabit. Başka yollardan ulaştığı için böyle bir akide ona Gunyat-ı Talibindeki bu ifadenin Abdülkadir Geylani'ye ait olduğuna hiçbir şüphe etmiyoruz. Ama e, onun hadisleri üzerinde yaptığım çalışmalarda o kitapçıkta gördüğünüz gibi mesela şu ifadeyi kullanmışımdır. Bu Berat Kandili, Regaib Kandili bunlar Abdülkadir Geylani'ye yamanmış olabilir. Bunun sebeplerini açıklıyorum orada. Neden? Mesela Abdülkadir Geylani 3 aylar diye inanılan aylarda sohbet kayıtları var. Hiçbirinde bu namazlardan bahsetmiyor. Bu gecelerden bahsetmiyor. Eğer... Abdülkadir Geylani'nin böyle bir itikadı olsaydı, böyle bir şey olsaydı bu gecelerde, bu sohbetlerde muhakkak teşvik ederdi. Ama bu üç aylarda yapılmış sohbetlerin hiçbirinde mübarek geceler diye bir şeyden bahsetmiyor Abdülkadir Geylani. Bunun gibi. Evet rivayet metotları bu kaç yol saydık? Sekiz yolla e, yapılıyor. Ravi ve ravilerin değerlendirilmesine gelince hadis rivayet eden kimselere ravi denir. Ravinin her bakımdan güvenilir olması şarttır. Bunun içinde din ve dünya işlerinde dürüst, din ve dünya işlerinde dürüst, yani sadece din alanında dürüstlük yetmiyor, dünya işlerinde de dürüst olması lazım. Kötülüklerden uzak, İslam dininin emirlerine bağlı, yasaklarından kaçınır bir kimse olması gerekir. Bununla birlikte bir ravide bulunması gereken şartlar şunlardır bir adalet yani her bakımdan doğruluk iki zapt İşittiği bir hadisi başkasına rivayet edinceye kadar değiştirmeden hafızasında tutup gerektiği zaman aynen tekrar ederek başkasına nakledebilme yeteneğidir zapt ezber, ezber. üçüncüsü Müslüman olmak İslam dördüncüsü akıllı olmak Ravinin zeki, uyanık, dikkatli ve iyi kötüden ayırt edebilecek kabiliyette olması gerekir. Beşincisi bali olmak, buluğa ermiş, erginlik çağına ermiş bulunmak. Bir ravi eğer çocukluk çağında bir hadis öğrenmişse onu başkasına ancak erginlik çağına erdikten sonra rivayet edebilir. Ama çocukken rivayet edemez. Bu ve yakında göreceğimiz diğer şartları taşıyan ravilere sika. Her yönden güvenilir. Raviler denilir. Yani bu beş şartı taşıyanlara sika deniliyor. Sika dendiği zaman bu beş şartı taşıdığı anlaşılır. Ravilerin değerlendirilmesine ne diyorduk? Dünkü derste hatırlarsınız. Cerh ve ta'dil. Bir hadisin doğruluğunun başka bir ifadeyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den istidlidiği gibi nakledilmiş olup olmadığını ilk olarak hadisin senedinden anlaşıldığını söyledik az önce. Eğer senedi teşkil eden raviler dürüst ve gerekli şartları taşıyan her bakımdan güvenilir kimseler ise hadis başka kusuru yoksa sağlam ve doğru kabul ediliyordu. İşte hadisin senedini teşkil eden ravilerin dürüst ve gerekli şartları taşıyan her bakımdan güvenilir kimseye olup olmadığını anlamak için onları eleştirmeye bir hadis terimi olarak cerh ve tadil denilir. Şimdi bunları başka türlü açıklayalım. Bir başka tarife göre cerh, ravi'nin hadis rivayetinde kusur sayılan ayıplarını ortaya koymak, tadil ise onun adaletli olduğunu tespit etmek demektir. Ravilerin özellikle adalet ve zapt bakımından güvenilir olup olmadığını tespit etmek için onların iyi ve kötü halleri araştırılır. Böyle bir araştırma sonucu ravi, dürüst, kötülüklerden uzak, İslam dininin emirlerine bağlı, yasaklarından kaçınan bir kimse ise adaleti tespit edilmiş olur. Yani her önüne gelenden hadis alınmaz. Buna tadil adı verilir. Eğer yalan söyleyen, hafıza bakımından zayıf, Dini emirlerde de kusurlu ise cerh edilmiş demektir ki böyle ravilere de mecruh denilir. Cerh edilmiş yani yaralanmış mecruh denilir. Ravileri tenkit noktaları bir ravinin yani adaletli olup olmadığını tespit etmek için onda aranacak kusurlar on tane. Bu on kusura terim olarak metaini aşere denilir. 5'i bu metayini aşereden yani aranacak 10'dan 5'i Ravi'nin adaletiyle alakalı. 5'i de zapt özelliğiyle ilgilidir. Adaletle ilgili olanlar şunlar. 1. Kizbur Ravi. Kizp. Kizbur Ravi. Ravi'nin hadisle alakası olmasa bile yalan söylediğinin açığa çıkması, yalancılığının sabit olması. Kizbur Ravi. Ravi'nin yalanının ortaya çıkmaz. İki İttihamur ravi bil kizb Töhmeti kizb de denilir buna. Ravinin yalancılık ithamı altında bulunmaz. Yani yalan tespit edilmemiş, kesinleşmemiş ama böyle bir itham var. İttihamur ravi bil kizb Üçüncüsü Fıskur ravi Ravinin söz ve hareketlerinde titizlik göstermeyip Dini emirlerini yerine getirmede kusurlu davranmaz. Fıskur ravi. Yani fıskı biliyorsunuz, günah demek. Dördüncüsü, bidatur ravi. İslam dininin Nebi Aleyhisselatü Vesselam tarafından tebliğ edilen ana prensiplerine aykırı görüşler ileri sürmesi. Yani bid'at. Bid'atler ileri sürmesi. Ravi'nin bid'at çıkarmaz. Bidatur ravi. Ve beşincisi cehalet ravi ne demek? Ce Değil. Bilimsiz. Değil. Şimdi burada cehalet raviye nispet edilmiyor. cehalet ravi ile kast edilen şey ravinin tanınmaması demek. Ravinin tanınmaması kim olduğunun yahut adaletli olup olmadığının bilinmemesi. Ya ismi hiç bilinmez falanca bir adam diye gelir mübhem gelir. Ya da ismi bilinir Ali oğlu Veli. Ama adil bir ravi bilinmiyor. Cehaletur ravi buna deniliyor. Zabıtla ilgili yani hafıza yönüyle ilgili esaslarda yine beş tane bu da. Metayin-i ikinci kısmı. Birincisi Gaflet. Ravinin dalgınlığı, dikkatsizliği demektir. Bir ravinin gerek ezberlediği hadislerde, gerekse dünya işlerinde dalgınlığı ve dikkatsiz hareketleri görülürse hadislerine itibar edilmez. Dalgın ise hadislerine itibar edilmez. İster dünyayla ilgili bir dalgınlık olsun, ister dinle ilgili. Bakın çok önemli. Gaflet. İkincisi... Fuhşu galat veya kesretul galat. Fuhşu. Fuhşu galat. Ravi'nin çokça yanılması ve hadis rivayet ederken şaşırıp yanıldığını ortaya koyması. Çokça yanılmak. Veya kesretul galat. Üçüncüsü suul hıfz. Suul hıfz. Hafızasının zayıf olup ezberlediklerini yanlış ve kötü ezberler olmaz. Bakın bu üç şey, üç tenkit esası birbirine ne kadar benziyor değil mi? Diğerleri de öyle. Beşi de birbirine benzer. Bunları e, iyi ayırt edin. Dördüncüsü vehim. Vehim. Ravinin hadisleri ve senetlerini birbirine karıştırıp yanılması ve ne rivayet ettiğini bilmemesi. hadisleri birbirine, isnatlarıyla metinleri birbirine karıştırıp yanılması ve ne rivayet ettiğini bilmemesi. Beşincisi, muhalefetus stikat. Muhalefetü stikat. Peltekse ile buradaki de. Muhalefetü sikat Sika denilen tanınmış ve her bakımdan güvenilir olduğu sabit olmuş ravilerin rivayetlerine aykırı rivayette bulunmaz. Şu hale göre İslami emirlerin gerektirdiği düzgün bir hayat yaşamayan, sefih, yalancı, fasık, zındık, İslam'ın temel prensiplerine aykırı görüşleri olan, rivayet ettiği hadislerde fazlaca hata yapan, ne rivayet ettiğini bilmeyen ravilerin hadisleri makbul sayılmaz. Ayrıca hafızası zayıf olanlar ve rivayette gerekli titizliği göstermeyenlerin hadisleri de sayık kabul edilmez. Kendisinde saydığımız on kusurdan biri bulunmayan raviler, bu kusurlardan biri bulunmayan raviler her bakımdan güvenilir kimseleridir. Bir ravide bu on şeye bakılır. Güvenilir olduğunu anlamak için. Bunlardan biri varsa onun güvenilirliği düşer. Dereceleri var bunun. Böylelerine terim olarak yani bu kusurların bulunmadığı kimselere de, sika denilir. Yani güvenilir dediğini söylemiştik. Bunlar hepsi de işte sika ravilere mutkıyın. Sebt, hüccet, şeyh de denilir. Sıkar yazın bunları. Mutkin, sebt, sebt, hüccet, şeyh. şeyh de denilir. Bu terimlerin hepsi de tadil terimleridir. Yani ravi doğrulama, güvenilirliğini belirtme adaletin belirtme terimleridir. Eğer ravide bir kusur varsa ve hadisi kabul etmezse, edilmezse metrukul hadis, daiful hadis. Metrukul hadis hadisleri terk edilmiş, daiful hadis hadisleri zayıf terimleri. Ravi yalancı ise kezzab denilir. Bilinmeyen bir kimse ise meçhulul hal gibi cerh'e ait terimler kullanılır. Cerh ve tadil hakkında daha geniş bilgi ileride inşallah gelecek. Onun detaylarına gireceğiz. Şimdilik bunları bilmemiz yeterli. Muhaddislerin kısımlarına gelecek olursak, hadis ilmiyle uğraşanlara, meşgul olanlara genel olarak muaddis denilir. Bununla birlikte muaddis terimi, şimdi göreceğimiz gibi daha çok hadiste epey ilerlemiş kimseler için de kullanılır. Muhaddisler derecelerine göre bazı kısımlara ayrılır. Bu kısımların belli başlıları şöyle. Birincisi talip, istekli, heveskar. Hadise yeni başlamış, hadis ilmi hakkında pek bilgisi olmayan kimselere denir. Talibül hadis. Böyleleri hadisleri senetleriyle nakledebilirler. Ancak senetteki ravileri, metindeki kusur ve incelikleri bilemezler. Bilmeleri şart da değildir. Yani talibül hadis olan bilmesi şart da değildir. Bu durumda olanlara müptedi yani hadise yeni başlayan, müsnit yani bir senedi olup hadis nakledebilen kimse de denilir. İkincisi muhaddis, hadisçi. Yani hadislerin senetlerini, illetlerini, kusurlarını, senetteki ravilerin durumlarını iyice bilen Oldukça hadis ezberleyip temel hadis eserlerini iyice öğrenmiş bulunan kimselerdir. Muhaddise şeyh de denir. Muhaddis derecesine yükselmiş tanınmış alimlerden birkaçı şöyle. Abdurrauf el Munavi. Bu 1031 Hicri 1621 miladi senesinde vefat etmiştir. Ahmet bin Hacer el-Haytemi. İbni Hacer el-Haytemi de denir. 973 senesinde. Miladi 1565 senesinde ölmüştür. Muhammed Murtaza Ezzzebidi, Zübeydi 1205 Hicri 1790 Miladiye yılında vefat etmiştir. Bunlar muhadislere örnek. İkincisi, şey üçüncüsü hafız. Sözlük manası ezberleyen, koruyan. Muhafaza eden demek. Hadiste yüksek derece almış. Rivayet ettiği hadisleri ve senetleri iyice bilinen kimselere denir. Hafız derecesini almış alimlerden birkaçı şöyle sıralanabilir. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Hicri 235 miladi 849 yılında vefat etmiştir. Ed Darimi, 255 Hicri 868 miladi senesinde vefat etmiştir. İbn Abdilber el Kurtubi. İbn Abdilber diye geçer. 463 Hicri yılında 1070 miladi yılında vefat etmiştir. Ve İbni Sakir. 571 Hicri 1175 miladi senesinde vefat etmiştir. Dördüncüsü hucet Delil. Yani muhaddisin derecelerinden birisidir bu Hüccet. Hadis ilmine tamamen öğrenmiş olan herkesin delil olarak gösterebileceği bir dereceye ulaşmış bulunan muhaddise Hüccet adı verilir. Hadis ilminde Hüccet sayılan belli başlı İslam alimleri şunlardır. Hişam bin Urve bin Ezzübeyr. 228 Hicre yılında ifade etmiştir. Müsedded bin Müserhet el Basri. Bunun bir de müsnedi vardır. Ee, günümüze müsned kitap olarak ulaşmamış fakat rivayet yoluyla ulaşmıştır. İbn-i Hacer, Metalibül Aliye kitabında bunun müsnedi geçer. Bukhara'nın hocasıdır bu Müsedded bin Müserhed. Ee, ayrıca Busayr'in İtaf-ı Zevaidil Mahara adlı eserinde bu müsned e, zevaid şeklinde gelmiştir. Hicre 228 yılında. Hişam bin Urveyle ile aynı senede vefat etmiştir bu da. Ebu Nuaym el Cürcani. Bu da 323 Hicri yılında vefat etmiştir. Beşincisi, hakim. Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan ne kadar hadis rivayet edilmişse hepsini metin, senet, ravi ve diğer teferratıyla bilen alime hakim denilir. Hadiste hakim mertebesine yükselmiş meşhur İslam alimleri şunlardır. Hakim Nisaburi. El-Müstedrek Ales-Sahihayn adlı eserin sahibi. Hicri 405 yılında vefat etmiştir. Meşhur tarihçi ve müfessir İmam Taberi. Hicri 310 yılında vefat etmiştir. Bu da hadiste hakim derecesindedir. Ahmet bin Hanbel. Hicri 241 yılında vefat etmiştir. Malik bin Enes. Hicri 179 yılında vefat etmiştir. Muhammed bin İsmail el-Bukhari. 256 Hicri yılında vefat etmiştir. Müslim bin Haccac el Kuşeyri meşhur sahih sahibi Hicri 261 yılında vefat etmiştir. İbn Hacer el Askalani Hicri 852 yılında vefat etmiştir. İmam Celaleddin Suyuti Hicri 911 yılında vefat etmiştir. Ebu Davud es-Sicistani Hicri 275 yılında vefat etmiştir. İmam Nesai Hicri 304 yılında vefat etmiştir. Ve İmam Tirmizi Hicri 279 yılında vefat etmiştir. Bu tanınmış alimler İslam ilim tarihinin parlak simaları olarak tanıdıkları gibi Nebi Sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet olunan bütün hadisleri bilmekle de ün yapmışlardır. Bazı hadis alimleri hadisçilerin bu derecelerini ezberledikleri hadis sayısına göre saymışlardır. Bu ayrım sonucu mesela 20 bin hadisi metin ve senetleriyle ezbere bilene muaddis, 100 bin hadisi bilene hafız, 300 bin hadisi bilene hüccet denir gibi tanımlar yapmışlardır. Ancak bir kimsenin ne kadar hadis bildiğini kestirmek çok güçtür. Bu bakımdan rakamlar bir derecedeki hadis aliminin aşağı yukarı ne kadar hadise ezbere bildiğini gösterirse de tarif için kesin bir ölçü olmaz. Doğrusu az önce yaptığımız tariflere dikkat almaktır. Evet kısa bir konu daha işleyeceğiz. İkinci dersimize geçmeden önce ara vermeden önce. Burada, şimdi buraya kadar işlediğimiz bölümle ilgili bazı egzersizler yapalım, alıştırmalar yapalım. Bir hadis kaç kısımdan meydana gelir? Özetle bunu söyleyin. Bir hadis kaç kısımdan meydana gelir? Değil. Değil. Bugünkü işlediklerimiz. Heh, senet ve metin. Senet ve metin. Senet ney? Kuvvetli söz. Lugat manası. Bir ayağına kadar ravilerin zinciri bundan. Evet. Senet o kısmı. Metin ney? Gülhan. Konuyu anlatan ifadeleri, hadis mi? İfadeleri. Ruvayet edilen söz. söz fiil. Yani fiil veya söz. Ruvayet edilen fiil veya söz. Tarih ve vecih kelimelerini ne anlama geldiğini Söyleyin. Tarik vecih. Tarik yani Lugat manası yol demek. Evet. Bunlar ne kast edilir? Hadis ilminde. İkisi aynı anlamda ele alıyoruz. Vaj, vecih ve tarik kelimesini. O yüzden ikisine bir tarif yapacağız. Mesela az önce senet dedik değil mi? Senenin tarifini yaptık. Tarik. Rivayet yolu. Tarik rivayet yolu başka bir yol. Mesela bir senet zikrediyorsun. Aynı hadis başka bir yoldan geliyor. Tariki başka bir tarikinde. Başka bir veçhinde. Turuk. Turuk çoğulu. Hadis kelimesi, şey hadis ilminde tarik kelimesi kullanıldığı zaman rivayet yolu kastedilir. Ha, farklı bir yol. İsnat neye denir? O senet, ravi zinciri senet. Ne? İsnat ne? İsnat ile senet arasında bir fark zikretmiştik? Dayandırmak. Ravileri sıralamak. Ravileri sıralamak yeterli değil. Ravileri sıralamak senet de olabilir. İsnat, hadisin eda silgalarını, hadisin Rivayet eda silgalarını zikrederek Raviler zincirini söylemek. Raviler zincirinin kendisi senet. Sen, sen, sen, sen. Bu zinciri rivayet eda silgalarıyla birlikte saymaya, mesela haddeseni falan an fülanin diye bu şekilde zikretmeye isnat deniliyor. Mesela Bukhari şu senetle rivayet etti. Yani isnat etti. Şu isnat ile rivayet etti. Deriz. Ali ve nazil isnat ne demek? Isnat'ı ikiye ayrılır dedik. Biri ali isnat, biri nazil isnat. Ali isnat ne demek? Nazil isnat ne demek? Sağlam yüksek isnat. Kısa ravilerde olan, nazil isnat, uzun raviler alanından. Biraz daha düzelt ifadeyi. bak ali isnat dediğimiz zaman daha az sayıda <gülüyor> ravi yoluyla peygamber ve vesselam'a sözü veya fiili ulaştırmak yani ondan gelen rivayete ulaştırmak daha az ravi yoluyla nazil uzun tam zıttı, Uzundur, zıttı. <gülüyor> aynı hadisi daha fazla ravi yoluyla ulaştırmak <gülüyor> mesela ali isnat nasıl olur nazil isnat nasıl olur mesela ali isnat dedi ki daha az sayıda nazil isnat nasıl olur ne olursa nazil olur bir isnat. Sayı, sayı sınırı yok. Yani iki, iki aynı var. tabakada evet, aynı aynı. Tabakadan birden fazla ravi varsa o isnat nazil hale gelmiş oluyor. Evet. Rivayet ne demektir? Belli başlı rivayet metotlarını sayın. Rivayet ne demek? Rivayetin, rivayetin tanımını yazdınız sanki. Ben öyle gördüm. Rivayet ne demek? Gördüğü gibi naklet. Veya işittiği gibi. Gördüğü gibi de demek eksik olur. Gördüğü veya işittiği şekilde Hı. olayı aktarmaz. Şimdi metotları. Metotları sayın bakalım. Neydi metotlar? Rivayet metotları. Kaç tane metot vardı? 8 tane say bakalım 8 tane metodu. Sıralamasıyla böyle en kuvvetliden en zayıfına doğru. 1. Sema işitmek. Yani şeyin hadisi, yani şey hadisi talebesine okur. Talebesi de bunu yazar. Eee yani yazar. Yazması şart mı? Yazmaz. <gülüyor> Yazması şart değil. Ezberleyebilir de. Ezberleyerek veya yazarak Al almaz hadisi. Evet. Yani tamam yol <gülüyor> İkincisi neydi? Arz. Arz. Arz. Ve? Kıraat. Nasıl yapılıyordu bu? Osman sen söyledi sen açıklayın. Son var. Hadisi sunuyor. Nasıl sunuyor? ezbere, kıraat yazılı yani, ne şey şekilde başlıyor. yapılıyor bu? Talebi, bakın ifadeleri eksik kullanmayın. Talebe, şeyhinden aldığı hadisleri ezberlemişse arz eder. Yazmışsa kıraat eder, okur yani. Okur. Şeyh de bu ezberde veyahut yazıda hatalar varsa onları düzeltir. Ondan sonra da rivayet tamamlanmış olur, izin vermiş olur. Üçüncüsü, Üçüncü metot ne? İcazet. Nasıl oluyor izin? Şimdi bak mesela arz ve kıraatta, semada. Bunlarda bakın icazet diye bir şart var mıydı? Böyle bir şeyden bahsediyor mu? Yok. Semada rivayet otomatikman şeydir zaten. O izinlidir. Arz ve kıraatta da böyledir. Ama icazet dediğimiz zaman bunlardan ayıran bir şey var. Ezberlememiş kendisi abi. Yok. Şeyh ile talebe bizzat görüşmemiş olabilir. Başka bir vasıtayla talebesine ulaşmıştır rivayet. O talebesi bu şeyhden rivayet edebilmek için izin ister. İzin verilirse rivayet etmesine buna icazet deniliyor. Dördüncüsü elden verme. Münavele. Elden verme. Evet. Ha. Münavele nasıl oluyor? Yazılım ihtiyaç ele verilene ama. Hı hı. İcabet yok, bizim yok. Devam vermez. Bak bu da eksik. Eksik yani not alırken mi eksik yapıyorsunuz? Dinlerken mi eksik hafıza alıyorsunuz? İcazet verebilir de vermeyebilir de münavelede. İcazet verebilir de vermeyebilir de. Yani münavele illaki rivayet izni anlamına gelmiyor. İcazet vermemiş olabilir. Anlatabildim mi? Verebilir de vermeyebilir de. İcazat vermişse sorun yok. Beşincisi? <gülüyor> ne? Muhatebe. <gülüyor> Muhatebe. Kendi yazını okuyamıyorsun. Şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mükatebe. Yazışma. Mükatebe. <gülüyor> Yazışma nasıl oluyordu? <gülüyor> Yazışma nasıl oluyor? Hı? Bana bir anda yazdık diyor. <gülüyor> Şeyin hadisi yazıp öğrencisine göndermesi diye not almış. Evet. Daha doğru. Kaçtayız? Yedide miyiz? Altı. Altı ney? İlâm. İyi, ilâmı tarif edin bakalım. İlâm neydi? Duyurmak, bildirmek. bildirmek. Nasıl yapıyor mesela şey bu ilamı? Şu kitabı ben falancadan rivayet ettim diyor. Ama bunun bir rivayet değeri yok. Kitabın içeriğini sen bilmiyorsun. Sana vermiyorum yani. yani İmam var. O ayrı bir şey. Bak. Ben bu kitabı Ahmetoğlu Mehmet'ten işittim. Aldım diyorum mesela. Ondan aldım bu kitabı değil mi? Size gösteriyorum. Ben ondan işittim. Aldım. Yani işittiğimi ispatlamış oluyorum. Ondan ilim aldığımı ispatlamış oluyorum size. Ama siz bu kitapta ne geçiyor bilmiyorsunuz. Yani rivayet rivayetlerin mahiyeti hakkında talebe bilmiyor. Talebe Size de aktarmıyorum ki hani icazet vereyim, şey yapayım. Böyle bir şey de yok. Sadece duyurma yani. Rivayet değeri yok dedik buna biz. Bu sadece belki Ravinin e, kimden işittiğini tespit etmeye yarar. Yedi. Yedi vasiyet. ne? Vasiyet. Vasiyet, ha, vasiyet olarak şerifin değerinin de yani Rivayet olarak değeri yok yine vasiyet ediyor defterini rivayetlerini birisine bırakıyor. Ama çalışmaz yani şey. Sekiz. Bulmak. Vücade bulmak. Bulmak. bulmak. Bununla ilgili esaslar ne? İtaat edeceğimiz şeyler ne? Biz buna pek itaat etmiyoruz. Diyoruz. Yani bunda e, rivayet olarak e, kabul edilmiyor. Yani böyle bir rivayet, vicade yoluyla rivayet kabul edilmiyor. Bu, bu konuda bunu demek yeterli. Cerh ve tadil ne demek? Ravi ne demek? Ravi ne demek? Rav. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ravi ne demek? Ravi ne demek? Ravi Hadi rivayet eden. O Rivayet eden kimseye ravi denir. Cerh ve talil ne demek? Ravi'nin yani değerlendirilmesi. Sadece kusur değil bakın, adaleti de var bu işin içerisinde. Değerlendirilmesi. Şimdi bakın, şeyler yazdınız değil mi? Bu metaini aşere bir ravi de. E, araştırılacak 10 madde. Bunlar yazdınız değil mi? İyi yazdınız. Eminsiniz. Bakın e, bu derslerin en sonunda bunlar üzerinden imtihan yapılacak. Bu derslerde geçenlerden... Şey şey ya. bir... Yok Neden siz bak... not edeceksiniz. Onları not edeceksiniz. Ee, dersi, dersi de dinleyeceksiniz yani. <gülüyor> bunlar... olan kağıdı bazı yerleri o evet. kadar de Şimdi defterde şeyde fotokopta kalan kalır. Önemli olan derste de bunu şeye, kafaya işlemek. Şimdi bunları e, ders esnasında işte not alabilirsiniz. Ezberinize geçirin bunları. Bu derslerin tamamı bittiğinde dediğim gibi sınav olacak. Ve puanlama yapılacak. Bunlardan soru gelecek. Onun için diyorum dikkat edin diye. Şimdi şu soruları soruların hepsine girmiyorum çünkü zamanı aldı çayda kaynadı galiba. Suda mı demledik mi çayı? Şurada sürahide su var ekleyi verin. Şimdi kısaca bir bölüm daha var Peygamber'e sertpesam devrinde hadis diye tamam mı? Bunu aktaralım aramızı verelim ondan sonra üçüncü derse geçeceğiz inşallah. Nebi Aleyhisselatü peygamberlik vazifesi tebliğ ve tatbik gibi iki önemli esasa dayanır. Tebliğ ve tatbik. Yani sadece tebliğ değil kendisi de uygulamak durumunda. Bunlardan tebliğ Allah'ın vahyettiklerini insanlara ulaştırmak, tatbik ise tebliğ ettiklerini kendisi uygulayıp müminler arasında uygulanmasını sağlamaktır. Uygulamaktır yani. Bu yüzdendir ki sahabeyi eğiten, terbiye eden, Onlara bilmediklerini öğreten öğretmen, karşılaştıkları zorlukları, aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlayan hakim, seferlerde askere kumanda eden, savaş planını hazırlayan komutan hep odur. Ayrıca evlenme, boşanma, alışveriş, yeme içme, konuşma, avlanma, adam öldürme, hırsızlık gibi İslam toplumunun günlük hayatında rastlanan konuları hükme bağlayan, onlara açıklık getirinde yine yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Diğer taraftan sahabiler, İslam dinine ve günlük hayatlarına ait konuları Kur'an-ı Kerim'le birlikte peygamberin tatbikatlarına uygun bir şekilde düzenleme yoluna gitmişlerdir. Aslında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın söz konusu uygulamalarından oluşan sünneti Kur'an-ı Kerim'i açıklığa kavuşturmak ve hükümlerinin uygulanmasını sağlamak gayesine yönelmiştir. Kur'an'da Nahl Suresi 44. ayetinde şöyle anlatılıyor bu. Sana kendilerine indirileni insanlara açıklayasın diye zikri indirdik. Olur ki düşünür öğüt alırlar. Yine Ali İmran 164. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki Allah müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermek suretiyle büyük lütufta bulunmuştur. Öyleyse sahabelerin kendilerine inen Kur'an-ı Kerim'i anlaması... Onun hikmetlerini günlük hayatlarında tatbik edebilmeleri ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bunları tatbik etmesiyle mümkün olmuştur. Örnek verelim. Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 103. ayetinde şöyle buruluyor. Namazı gereğince kılın. Çünkü namaz müminlere belli vakitlerde kılınması gereken bir farz olmuştur. Ayeti ve buna benzer ayetlerle Müslümanlara farz olduğunu bildirmiş namazın birçok yerlerde namaz kılmalarını emretmiştir. Sahabe Allah'ın bu emrini nasıl yerine getireceklerini öğrenmek için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a başvurmuşlar. Namazın nasıl, hangi vakitlerde, kaç rekat kılınacağını ondan öğrenmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi 9. ayetinde şöyle bölüyor. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman Allah'ı anmaya koşun. Alışverişi, işi gücü bırakın. Bu ayet ile Cuma namazını farz kılmış fakat Cuma namazının ne şekilde kılması gerektiğini açıklamamıştır. Haftanın bir gününe mahsus bu namazın iki rekat kılınacağını ve hutbe okunacağını sahabeye kendisi bizzat uygulayarak açıklamıştır. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in farz kıldığı orucun tutuluş şeklini, zekatın hangi mallardan ve ne miktar verileceğini, haccın nasıl yapılacağını gösteren Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla onun sünnetidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uymak, ona itaat edip gösterdiği yoldan gitmek Allah'ın emridir. Haşir 7. ayetinde Allah'ın Resulü size neyi verirse onu alın, sizi men ettiklerinden de sakının buyurulur. Mücadele 13. ayetinde namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin buyurulur. Nisa 80. ayetinde de kim Allah'a Allah Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyruluyor. O halde dini emirlerin uygulanması, günlük hayatta takip edilecek yolun tespiti, Müslümanları Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini takip etmek zorunda bırakmıştır. Bu sebeple onun peygamberlik hayatı boyunca Müslümanların işlerini yürütmede takip ettiği tutum, başka bir ifadeyle sünnet, sahabe tarafından adım adım takip edilmiştir. Böylece onun peygamberlik görevini yerine getirirken yaptıklar ve söyledikleri güzelce öğrenilmiş, başkalarına da öğretilmiştir. Bu yüzden de sünneti ifade eden hadisler daha sağlığında sahabe arasında yayılmış, dilden dile dolaşmıştır. Şüphesiz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün sahabelerin takip etmesi ve bütün hadislerini bizzat kendisinden öğrenmesi imkansızdır. Onun için de şimdi göreceğimiz gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünü işiten veya bir hareketini gören sahabi onu diğer sahabilere aktarmış. Böylece kendi öğrendiği bir hadisi başkalarının da öğrenmesini sağlamıştır. Sahabe arasında hadis öğrenimi böyle yaygın bir hale gelmiştir. Hadisler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devrinde şu yollarla öğrenilirdi. 1- Müzakere müzakere. Sahabeden çoğu çarşı pazarda işleri güçleriyle meşgul oldukları için Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir söz söylediği veya bir davranışta bulunduğu zaman hepsinin duyup görmesine imkan yoktu. Bunun için her sahabe çeşitli vesilelerle bir araya geldikleri zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan duyup gördüklerini aralarında müzakere ederek birbirlerine naklederlerdi. Böylece hadisi bilenler bilmeyenlere öğretmiş olurdu. Enes bin Malik'in şu sözü bunu gösteriyor. Bizler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olduğumuz zaman işittiklerimizi kendi aramızda iyice belleyinceye kadar müzakere ederdik. Bakın onlar hadis ilmine böyle önem veriyorlarmıştı. Bu müzakere daha çok mescidün Nebi denilen Peygamberimizin yaptırdığı mescitte sufe adı verilen fakir ve kimsesiz sabilerin barındığı kısımda olurdu. İkincisi yazma. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim karışmaması için önceleri hadislerin yazılmasına müsaade etmemişti. Ancak sahabeden bazılarına hadisleri yazmalar için özel müsaade de vermişti. İleride ayrıca göreceğimiz gibi hadislerin yazıyla tespiti Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında başladı ve sahabeden birçoğu hadisleri yazma yoluyla öğrendiler. Üçüncüsü, ilim meclisleri. Sahabe zaman zaman peygamberin çevresinde oturur, onu dinler, söylediklerini öğrenirdi. Çoğunlukla bir namazdan sonra yapılan bu toplantılarda bulunan sahabeler onun nasihatlerini, Öğrettiklerini dikkatlice dinleyip öğrendikleri için hadisleri de öğrenmiş olurlardı. Böyle toplantılar sık sık yapılırdı. Hatta kadınlar için özel bir gün bile ayırmıştı Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bugün de kadınları toplar onlara e, nasihat ederdi. Dördüncüsü soru sorma. Nebi Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini ilan ettiği sıralarda etrafındaki halk cahildi. Yaşadıkları çöl hayatının kıt imkanları yüzünden bilgi seviyeleri çok düşük olduğundan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bilmedikleri, anlamadıkları yerler olursa sorarlardı. Ondan aldıkları cevabı teşkil eden hadisleri böylece öğrenmiş olurlardı. Beşincisi takip. Sahabeden bir kısmı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı yanında bulunur ondan hadis öğrenirdi. Ebu Hureyre bu konuda çok meşhurdur. Diyor ki Muacir kardeşlerimiz çarşıda ticarette ensar kardeşlerimiz babahçe gibi malları başında çalışmakla meşgul oluyorlardı. Ebu Hüreyre ise karın tokluğuna peygambere hizmet ediyor, onların görmediklerini görüp bilmediklerine şahit oluyordu. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Evi Medine dışında olanların bile bu takip işinden vazgeçmedikleri, işlerinin aksamaması için nöbetleşe Medine'ye gelip peygamberle görüştükleri, öğrendiklerini dönüşte komşularına naklettikleri meşhurdur. Bu konuda Ömer radiyallahu anh'ı dinleyelim. Ben ve Ensar'dan bir komşum Medine dışında Beni Umeyye yurdunda otururduk. Hazreti Peygamber'in yanına sıra ile giderdik. Bir gün o giderdi, bir gün ben. O gittiği günü haberini getirirdi, ben de gittiğim gün. Bunu Buhari Kitabı i̇lim babında rivayet eder. Bu nöbetleşmenin yeni nazil olan Kur'an-ı Kerim ayetlerini takip etmek için yapıldığı bilinen bir gerçekse de bu tatbikatla Kur'an-ı Kerimle beraber peygamberle ilgili olaylar, onun sözleri de öğrenilmiş oluyordu. İlk Müslümanların bilgi seviyesinin düşük olduğunu, bu yüzden de peygamberimize sık sık sorular sorduklarını söylemiştik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar hadislerin öğrenilmesini kolaylaştırdığı gibi topluma intikal etmesini de sağlıyordu. Çünkü bir soru sorup da peygamberden cevabın alanın yeri geldiğinde ben peygambere sordum şöyle dediği gibi bir ifadeyle öğrendiğini başkasına aktarması gayet normal bir şeydir. Peygamberimizin hadislerinin topluma intikalini sağlayan Belli başlı sebeplerde şu şekilde. Sahabenin ilme düşkünlüğü. Sahabe Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak ve işlerini düzgün bir şekilde yürütebilmek için bir yandan dini bilgiler öğrenirken, diğer taraftan genel kültürlerini artırmaya çalışıyorlardı. Özellikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok şeyler öğrenebilmek için can atıyorlardı. Mesela Ebu Hürere, Allah ondan razı olsun, Nebi aleyhisselatü vesselam'dan bir şeyler öğrenmeye fazlasıyla düşkündü. Onun peygambere sorduğu kıyamet günü şefaatin ile en çok kim mutlu olacak, şefaatle en çok kim ulaşacak sorusuna Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği şu cevapta sahabenin ilmi olan düşkünlüğünden söz ediliyor. Şöyle diyor ey Ebu Hüreyre hadis belirlemek için sende gördüğüm hırsa göre bu hadisi senden evvel kimsenin bana sormayacağını zaten tahmin ediyordum. Sende öyle bir hırs var ki senden önce bunu kimse sormaz diye düşünüyordum. Kıyamet günü halk içinde şefaatime en çok masar olacak olanlar halisane bir şekilde içinden gelerek la ilahe illallah diyenlerdir. Bunu da Bukhari yine ilim kitabında rivayet ediyor. Yine sahabenin hadis öğrenme azmi. Her sahabe peygamberden bir şeyler öğrenmek için can atardı. Onların gösterdiği bu azim sayesinde hadisler topluma intikal edebilmiştir. Tanınmış sabilerden. Ebu Zerel Gıfari'nin ensesini göstererek söylediği şu sözü sahabelerin hadis öğrenme ve öğretme konusundaki azmini gösteriyor. Diyor ki beni öldürmek için kılıcı şuraya dayasanız boynunu gösteriyor. Ben de Allah'ın Resulü'nden duyduğum bir sözü siz işinizi tamamlayınca yani başımı koparınca kadar tebliğe vakit bulacağımı bilsem o sözü size mutlaka yetiştirirdim. Bunu da Bukhari ilim kitabında rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi, ehlibeyti beyti. Bu yüzden hadislerin tarikinden birinde ise ehl bıraktım diyor. Bilhassa ev hayatına, evlilik ve kadınların özel hallerine ait bilgiler topluma Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ailelerinden yayılıyordu. Özellikle de Ayşe Radyallahu'nun anhanın bu konuda önemli hizmetleri vardır. Peygamberin elçileri. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yeni Müslüman olmuş kabilelere Kur'an-ı Kerim ve İslam dininin esaslarını öğretmek için sahabeden bazılarını seçer gönderirdi. Bunlar gittikleri yerde görevlerini yaparken peygamberin sözlerini, uygulamalarını, hükümlerini de halka ulaştırırlardı. Hadisler bu yollarda topluma intikal etmiş olurdu. Dışarıdan gelen elçiler, yani diğer kavimlerden, kabilelerden gelen elçiler. Yine bu da bu manada o yüzden detaya girmiyorum burada. Yani başka diyarlardan, başka kavimlerden elçi gönderirlerdi. Allah Resulü'nden bir şeyler işitip o da kavimlerine anlatırdı. Evet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek farzdır. Allah'a ve Resulüne itaat edin emre, Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde göze çarpar. Bu itibarla onun her sözü ve davranışı toplum fertleri arasında geniş çapta tatbik edilmiş, hareketlerine uyulmuştur. Dolayısıyla hadisler toplum üzerinde büyük bir tesir meydana getirmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini atalarının sünnetine bağlı olan Araplar arasında örnek bir yol çizmiş, onlara yeni bir hayat nizamı getirmiştir. Biliyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra burada yeni bir devletin temelini atmış, o güne kadar cahiliye devrinin bedevi hayatını yaşayan Arapları sistemli teşkilata sahip bir toplum haline getirilmiştir. Kısa zamanda yeni bir hayata kavuşan Araplar, Kur'an-ı Kerim ve hadislerden aldıkları ruhla hızlı bir toplum gelişmesi örneği verdiler. Yani medeniyet dediğimiz şey. Atalarının adetlerine son derece bağlı olan Arapların yepyeni bir ruh kazanmalarında hadislerin büyük tesiri olmuştur. Araplar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde ve çok kısa bir müddet içinde büyük bir sosyal gelişme örneği vermişlerdir. Kız çocuklarını diri diri gömen, içki, fuhuş ve vahşetten başka bir şey bilmeyen bir toplumun çok kısa bir zamanda ülkeler fethedip medeniyet kuracak bir seviyeye gelmesi ancak Kur'an-ı Kerim ve sünnetin Arap toplumunda meydana getirdiği sosyal değişiklikle mümkün olmuştur. Evet toplumda işte böyle bunun gibi etkileri olmuştur. Bu konuda böyle sahabe devrinde hadisi de bir sonraki dersimizde inşallah göreceğiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşadu en la ilahe illa en ve istafruke ve etubu Şimdi bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Var mı? Anlamadığınız bir yer var mı? Bugünkü dersten. Anladığınız bir yer var mı? Maşallah. Allah bilmeniz ve anlayışınız artırsın.